Biz mest, neye mest diyoruz? Yani bir insanın veya iklim şartları da olabilir, başka özür engelleri de olabilir. Ama mest kıvamında olan, şartlarını taşıyan bir giysiyi giymek nedir o da? İşte su geçirmeyen, dayanıklı olan veya hatta dayanıklılığı şöyle 5-6 kilometre yol yürünebilen, yürüyebilen, herhangi böyle bir deliği olmayan, deliğin de ölçüsünü fıkıh kitaplarımız, özellikle il vardır bunlar, işte başka farklı yerlerinde ondan sonra diyelim ki küçük yırtıklar olabilir ama Yani üç parmağımız birlikte girebilecek kadar bir deliği olmayan Bunlar mest olarak kullanılıyor Peki bunun üzerine mest edebiliyoruz Mukim olanın 24 saat ondan sonra Seferi olanın ise işte 3 gün 3 gece şeklinde oluyor Fakat üstüne içine giymekte bir engel yok Her bir elimiz mestin içerisine çorap giyeriz bir engel yok çünkü abdestli olarak çorabımızı giymişiz üstüne de meset etmişsek mesk giyip onun üzerine mesedebiliyoruz fakat üstüne mes mestin üstüne çorap giyme hadisesini de e, ne olabilir tekrar ikinci mest edeceğimiz zaman şuna dikkat etmemiz gerekiyor yani e, ya çorabımızı çıkartarak mesedeceğiz veya baya bir ıslak elimizle mesedeceğiz ki mesedeceğiz ki mestin bizzat o kendisine de su ulaşsın. Bunu garanti edebiliyorsak üstüne çorap da giyebiliriz. Teşekkür ha giymişsek bu çorap kalın belki altına su geçmez diye düşünüyorsak o zaman meshetme esnasında ne yaparız? Çorabın üzerindeki çorap